Su hakkında hoş geldiniz ben Akgün İlhan Ben Noren Yüce Geçtiğimiz haftalarda hepinizin haberi olmuştur Bursa'nın Karacabey ilçesinde Fabrika atıkları nedeniyle Bir balık toplu balık ölümü yaşandı Çok tehlikeli boyutlara ulaştı Üstelik bu sene aynı yerde Yani Karacabey'de 3. kez bu oluyor Dolayısıyla bununla ilgili konuşmak istiyoruz Orada hem yaşayan hem de bu doğa mücadelesi Doğa koruma mücadelesinde uzun yıllar olan bir isimle konuşmak istedik. Doğadar Yönetim Kurulu Başkanı Caner Gökbayrakla. Caner Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar. Merhaba. Merhaba hoş bize. bulduk. İyi evet. merhaba. Teşekkürler. Ee, Caner Bey bu yaz bizim düzenlediğimiz büyük adadaki e, yaşam için su yaz kampı ikide de e, bizimle birlikteydi e, Bursa su varlıkları açısından oldukça e, verimli bir bölge ama Bursa'da su meselesi e, farklı boyutlarda da yaşanıyor ve Birçok alanda yaşanıyor diyelim daha doğrusu. Ee, kirlilik de bunların başında geliyor. Bu da kirlilikle ilgili bir mesele. Akgün de az önce ifade etti. Bu yıl içerisinde aynı bölgede hı hı. üçüncü kez tekrarlanan bir vakkadan bahsediyoruz. Ee, Caner Bey, siz doğa der olarak olayı başından beri takip ediyorsunuz. Bizim de basından takip ettiğimiz kadarıyla. Evet. Bir e, nasıl tespit ettiğiniz ilk olarak oradan başlayalım. E, balık ölümlerini e, ilk tespit edenlerden misiniz? E, nasıl ortaya çıktığı mesele. Hı hı. E, ve bunun üzerine hem valiliğin e, hem de e, Karacabey Belediyesi, Başkanının yaptığı açıklamalar var. Ee, onları bir miktar konuşmak isteriz. Daha sonrasında aslında Nilüfer Çayı'nın e, evet. temiz tutulmasına Hı -hı. ilişkin yaptığınız... E, ...uzun zamandan beri sürdürdüğünüz bir kampanya var. Ondan da bahsetmek isteriz. Tamam, çok iyi. Evet, e, şimdi biz e, sürece e, aslında... E, Ağustos ayında dahil olduk ama daha önceden süreci biliyorduk. yani Bunun sadece dilekçeler yoluyla e, kurumları zorlama e, durumuna gidiyorduk. Ama e, Ağustos ayından sonraki dönemde e, ikinci e, balık ölümleri yaşanmıştı. Ve bir ay kadar daha sonra ayında, e, bir balık ölümleri daha yaşandı. Şimdi aslında bu kadar üç, üç, üç, üç, üç kez e, Karacabey'de balık ölümlerinin yaşanması ee, Karacabey Halkı'nın da etkisine neden oldu. Hı hı. Ee, ve biz burada bu e, etkiyi e, bir aşama olarak göstermek, açın için bir basın açıklaması düzenledik. E, basın açıklaması da, Halk'tan da katılım çok yoğundu. E, ve e, bu basın açıklamasından sonra e, işte gerekli diğer çalışmaları da yürütmekteyiz. Hala aslında e, orada Karacabey de şu anda ee, bu balık ölümlerinin karşı e, önlemler alınması ve sorunların açıklanması sorunların açıklanması yönelinde bir e, Hı -hı. güzel kampanyası kampanyamız devam ediyor bu kampanyamızın e, herhalde birkaç gün içinde bitirip e, hem Bursa Valiliği'ni hem de e, Balık Efe Valiliği'ni e, bu konuda gerekli üstüne düşünen yere getirmeleri için e, bir başvuruda bulunacağız Evet bu yerelde devam eden bir şey herhalde değil mi Caner Bey? Evet, yani evet, yerelde yani, herhalde, hı hı. yani e, hani öbür türlü şey yapabiliriz. yapabiliriz. Pardon. Öbür türlü bir imza size. için e, hani bir adres verip e, herkesi davet edebiliriz imza atmaya ama sizinle konuşumuzda daha önceden bu yerelde devam ediyor. Biz de öyle tutmak istiyoruz evet. demiştiniz. Evet. evet. Evet Şimdi şöyle orada arkadaşlarımız yani e, bir imza kampanyası düzenlemek istediler. Doğada e, üyeleri ve onlar da kendi yani Doğal Er e, adına bir mizah kampanyası toplanıyor şu anda. 3000'e yakın mizah oldu. Evet. E, herhalde e, yani bu miktarda e, sonuçlanacak. Ve e, şey dediğim gibi basın, yani, bu konuda da gerekli bir e, başlatıyor. Bizim aslında hedefimiz en baştan beri e, çok netti. Yani dedik ki bu bir sonuç. Yani balık ölümleri bir sonuç. Bu evet. balık ölümlerinin kim tarafından yapıldığını biz bilmiyoruz. Bir, bir şekilde de şu fabrika bu fabrika yaptı diye iddia etmiyoruz. Ama e, sizlerin bu sonuç ortaya çıkan bu kahredici sonucu e, ailelerini bulun ve bunları yargıya ya da gerekli ceza verin. Bu konuda taleplerimiz var. Evet. Ee, bir yol kat mi? Ee, yani sorumlu olan e, unsur belirlendi mi? Bu süre geçen süre içerisinde. Ya, ne yazık ki belirlenmedi. Yani kötü olan taraf bu. Hı -hı. Belirlenmedi. Şimdi e, bu Vali'de bir açıklama yaptı. Aslında normalde bu gibi e, şeyler e, açıklama yok. Bursa Vali dedi ki işte sorumlu taraf e, balık esir sınırları içinde Böyle bir silavat kesilebilir, sorunu oze illetti, e, sorunu şöyle illetti, şey Balıkesir yani balık kesi var Bursa'da olmadığı için yani evet. Evet ama sonucu kim olduğunu yani hangi fabrikadan olduğunu da çağırmadı. Balık kesi bu şekilde bir herhangi açıklama yapmadı. Yani tamamen sorun bedeller bu bu şu fabrikadan kaynaklanmıştır diye bir açıklama yapmadı hı hı. ve o şeyin ortada kaldı. Yani aslında bize ee, ne politikası kullanıyor anda. Ama normalde söylenmesi gerekir. Yani e, genelde böyle davalar olduğu zaman, böyle olaylar olduğunda hep böyle şirketlerin itibarı e, söz konusu edilerek işte zedelenmesin diye söylenmiyor. Halbuki burada bir halk sağlığı meselesi var, doğa katliamı var. Çok hı. olarak ortada. Yani aslında katliam gerçekten az bile kalıyor. Gerçekten o görüntüler, videolar belki bizim doğada. Doğayı Çevreye koruma dernekimizin e, e, Facebook sayfasında durumunun biri var. E, Radenizde hmm. e, yani bütün dereminin e, işte kilometrelerce balık ölüleriyle kaplı olduğu nishim çok geniş çaplılarının e, hakikaten kahredici görüntülerde onlar. Hmm. Ancak bunların sorumlularının e, zengin olması daha da üzücü bir durum. Evet. Ee, şimdi Belediye Başkanı bir açıklama yapmış. Ee, şimdi Bursa Valisi zaten hani açıklama yapmış. Ee, demiş ki bu bizim elimde şimdi biz de ee, dediğim gibi imzaları topluyoruz ve Bursa Valisine buna açıklayacağız. Ee, bu arada dün de Balıkesir Valisi, şey bak Balıkesir e, e, Valisinden bir e, talep e, yaptık. Hı hı. Bunun dışında e, dün tekrar bir e, Karaca Bey, Belediye Başkanı'nın açıklaması oldu. Aslında hiç bekleniyorduk. Evet. Ama e, Karacaday Belediye Başkanı hani burada yapılan işler yanlıştır. Aslında Karacaday'da e, bütün e, keistler e, kilitlik konsulu söz konusu değildir. E, bizim derelerimizde balıklar ölmüyor. Balıklar e, işte, başka yerde ben, ölüyor çizim çizim. Buraya geliyor. <gülüyor> Aynen öyle. E, Korkuşe ve derecesinde öyle bizim buraya doğru sürükleniyor. Hı hı. Bir açıklama. Ama tabii ortada nedir e, analiz raporu, nedir e, belge? Yok. Sadece üstünlük körü bir açıklama ve sadece bununla da ekleniyor. E, biz doğal biz hani bu konuda e, mücadele eden, işte e, sorumlu açıklayan, dernek olan biz ve e, Karacabey'de bu konuda hakikaten rahatsızlık duyan halkı da Suçlayıcı bir tavır takınıyor. Harcıdayı ee, evet. ee, belediye başkanı. Yani evet açıklamasından istersen pardon evet. açıklamasında şey diye e, ifade etmiş belediye başkanı. E, çevreciler diğer yerleri engebeli olarak gördükleri için açıklamalarını burada yapıyorlar <gülüyor> e, diye şaka şey. gibi. E, söylemiş. Ee, ama bir yandan da sizin de ifade ettiğiniz gibi e, kendi ilçe sınırları içerisinde asla e, kirletici bir unsur olmadığını söylüyor. E, bunun e, Ve balıkların e, işte başka bir e, nedenden dolayı daha uzak bölgelerdeki komşu ilçelerden dolayı hı hı. E, komşu ilçelerdeki yaşanan sorunlardan dolayı öldüğünü ve Karacabey'in aslında e, markasının zedelendiğinden bahsediyor. Hatta evet. şey demiş bir evet. de karalama kampanyası var mı diye düşünmeden edemedim demiş hatta. Hı -hı. Evet. Yani evet. burada bir evet. markanın zedeleneceğinden endişe duymak, ya yani endişe duyulurken bunca balığın ölmesinden sizin de ifade ettiniz gibi bu bir sonuç yani kirliliğin boyutunun evet. göstergesi. Aynen. Aslında çok daha şiddetli evet. bir kirlilik Aslında şunu net olarak görüyoruz şimdi bu açıklamadan da. Yani artık devlet yönetimleri de bir koptorist şirket diyor. Marka şirket yaklaşımıdır. Evet. Yani yani. Şimdi Aslında şirket olamaz hiçbir zaman konu ama bu şekilde markalaşma gibi şehirler, ilçeler bir görüşe girdiler. Yazık ki marka aslında toplumun yararına olan bir şey değildir. Daha Hı -hı. çok şirketlerin çıkarları, karları düşünerek, gözükselerek hazırlanan ortaya konan senaryolardır ve işte bu balık de gördüğünüz gibi ortaya çıkan de da katılıkların da gizlendiği bir ortamdır marka. Evet. İşte bunun zedelendiğini aslında kendi de söylüyor. Evet zedelenmiştir. Balık önümleri evet Karacabey'de olmuştur. Çünkü söylediği doğru değildir. Karacabey Dilegi Başkanı'nın bizim sayfamızda Oradan kendi e, ilerinin tarafından çekilen e, video görüntüleri vardır. Aynı o derinin e, Marmara denizine boşalan yerinde. E, evet. Artık yüzlerce ya de da binlerce diye küçük, e, küçük parmaktan, e, işte, parmak boyutunda diyelim. Küçük yavru balıkların e, ölmemek için e, kıyıya vurduklarını, o kıyıdaki oksijeni hani dalgalanmayla gelen ...oksijeni kullan kullanarak... E, ...hayatta kalmaya... ...çırpındıkları görüntüler... ...acı bir görüntüler... ...ama e, bunlar orada yaşandı... ...Karacabey'de yaşandı... Evet. Demek ki oksijen bulamıyor hayvanlar suyun içinde... ...o kadar büyük bir kirlilik yaşanmakla... ...bir de yani bir... E, ...sonuçta bu iller birbirine komşu... Evet. E, ...kendi bölgesinde... ...kirliliği önleyici tedbirleri aldı... ...diye düşünelim ama bir yanındaki... E, ...ilçede böyle bir... ...kirletici unsur varsa... Bu da aslında hmm. onun görev alanı içerisine evet, evet. giriyor. Yani Aynen. benim burada e, sorumluluğum yok diyemez. E, başkasına atmış. Evet. evet. Öyle yani bir yanı da var. Zaten bunu söyledik. Dedik ki, biz açıklamayı yaptık bugün öğlen yayınlandı kendi sayfamızda. Dedik ki aslında e, biz işte Karaceli çiftçisini, Karaceli sanayicisini e, karalamadık. Aslında bunu karalayan sizsiniz. Siz e, sorumluyu gerçek çirleteni açıklamayarak, evet, e, bu çirleten, bu e, işte deriyi gerçek anlamda katkımını yaratan firmanın açıklamayarak diğerlerini zanaat tipinde bırakarak siz bunu yaratıyorsunuz. Evet, doğru diyorsunuz. Şimdi acı şeylerden bahsediyoruz. Biraz tatlı bir müzikle ara verelim. Ondan sonra programımızın ikinci bölümünde Caner Bey yine sizinle konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü meseleyi daha bir kısmına ele alabil alabildik evet, sadece. Tabii ki, tabii ki. Evet şimdi Radiohead ve Hans Zimmerman'dan dinliyoruz Ocean. su hakkında bu hafta Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaşanan faciayı e, dile getirmek istedik. Zaten bir sene içerisinde üç kez olmuş toplu balık ölümlerinden bahsediyoruz. E, Cambalı e, deresinde olmuş bu. Bu konuyla ilgili konuşmak için de Doğader Yönetim Kurulu Başkanı konuğumuz Caner Gökbayrak. Tekrar merhaba Caner. Tekrar merhaba. Evet. Aşın. Ee, şimdi e, Akgün de ifade etti yani bir yıl içerisinde üç kez olmuş olması artık bu meseleyi istisnai olmaktan çıkartmış durumda daha genel hmm. bir problemin e, göstergesi halinde. Doğa derinde e, içinde olduğu aslında uzun erimli bir kampanya hmm. daha doğrusu bir çalışma e, devam ettiğini biliyoruz e, Caner Bey. E, bu Nülüfer e, nehrinin e, Nülüfer temiz aksın. Evet. diye başlattığınız evet. bir çalışma var. E, bunu hangi dönemden beri yapıyorsunuz, sürdürüyorsunuz? E, hemen devamında tabii ki neyi talep ediyordu bu e, şey kampanya, hangi adımları içeriyordu ve şu anda ne aşamadayız diye böyle bir Çok genel bir soru oldu <gülüyor> giriş yapalım. Vaktimiz yettiğince evet. bunları konuşalım. Evet. Ee, şey Milli Aks'ın ee, kampanyası bizim e, yaklaşık dört yıl önce başlattığımız ve üç yıl önce de sonuçlanan bir kampanyaydı. Yaklaşık Diyos, e, bir e, sonuçlandı demeyeyim aslında devam ediyor ama hani kimlikleri ciddi anlamda yoğun yaptığımız bir kampanyaydı ve o zaman üç yıl önce de e, o çok sayıda özellikle İngiltere çayı kenarında çok sayıda e, şey, e, köyler gezildi ve her biri köyden e, geniş e, katılımcı toplantılar yapıldı ve e, Herkesin aslında ortak talebi gerçekten çok acı. Yani e, şimdi işte Avrupa'da ya da dünyanın Kuzey Avrupa'da birçok şehrinde e, kentin ortasından geçen nehirler vardır ve bunlar aslında e, ölmeyecek yerlerdir. E, i̇şte üzerinde e, kayıtların ya da gezinti teknelerinin gezinti insanının hoşçalatik geçirdiği, orada olmaksan zevk aldığı yerlerdir. E, ama ne yazık ki Bursa. Ee, içinden geçen böyle bir şar, böyle güzel bir nehir, ee, heva edilmiş durumda ve yıllardır bu konuda hiçbir çözüm getirilmedi. Hmm. Ee, bu konuda bir çam kampanya başlattık ve o zaman Burski, yani Bursa Su ve ee, Kanalizasyon İdaresi ee, dedi ki, evet, ee, biz üç, iki yıl içinde bize, size söz veriyoruz, bir parça, yeni temiz akıtıcı dedi. Tabii ki evet. aradan bu, bu vaatlerde evet. Şimdi asmaya devam ediyor. E, bu arada şunu söyleyeyim. Mesela örnekler de var. Hani, yani dünyada belki örnekler vardır ama Türkiye'de de örnekler var. E, hemen Yeni Başımıza komşu gibi Eskişehir'de. Hı hı. E, Porsuk Şehir'den eski halini çok iyi bilirim. Ben de bilirim ee, Eskişehir'liyim. Bilirim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Yanına yaklaşamazdık. Şimdiki haliyle o hali arasında dağlar kadar fark var. Yani aynı biraz önce anlattığım ya o gelişmiş şehirlerdeki gibi herkesin orada olmaktan zevk aldığı bir yerler, yerler hı hı. bu. Porsukçayı kenarı. Ve bunun aslında e, Eskişehir Belediyesi'nin çabalarıyla oldu. Yani devletin diğer kurumlarından ne gibi yardım alılar bilmiyorum ama daha çok Eskişehir Belediyesi'nin çabalarıyla oldu. Ha, bu şu ortaya çıkartıyor ki aslında belediye bile, tek başına belediye bile e, bu konuda çok büyük şeyler başarabilir Tabii. derse. Tabii. Ama Yapın, şey e, bu istenmiyor anlaşılan e, ve e, bununla ilgili de aslında istenmediğini biz çok iyi biliyoruz. E, hemen söyleyeyim. 2013'te Bursa Büyükşehir Belediyesi bir plan değişik, bir plan notu değişikliği yapmıştı. Biliyorsunuz bir böyle 100 bin plan notları vardı, planlar vardır, bir böyle 100 bin planlar bütün şehirlerde, kentin anayasası olacak. Yani der ki işte 2000 şu kadar bizim Bursa'daki 2020 yılına kadar kadar işte Bursa'nın nüfusu şu kadar olacak, yerleşim yerleri burası olacak. Hangi bölgelerde olacak? Her şeyden hı hı. biriktir, evet. Şimdi bu plan notlarında e, tarım alanı, Bursa'nın tarım alanı olarak gözükten yerler de vardır. Ve bu alanlar için plan notlarında şöyle yerler. Yani tarım e, alanları, Bursa'nın ovası, Bursa ovaları e, va, toprak sınıfına bakılmaksızın e, korunacaktır. E, net bir tavır vardır. E, ama ne yazık ki ilginç bir şekilde bu korunmadı Bursa Ovası'na doğru hem e, sanayi yapılaşması Ka kaçak durumda sanayi yapılaşması hem de e, konut yapılaşması hı hı. E, oldu. E, ve bununla birlikte de e, kaçak e, bu e, Bursa Ovası'nın Millifarçı ülkelerinde ve Millifarçı ayına aynı zamanda Bursa'yı Bursa e, eskiden daha sırak diyermiş e, kanallar açılmış bu e, kurutmak için. O kanalların etrafında e, işte genelde boyaneler, yani tekstil çok yoğunmuyor Bursa'da. Hı hı. Evet, evet. Genelde bu bayanların olduğu çok sayıda bu şekilde kaçak fabrika tesis var. Yani ben aslında yabancı çevreci dostlarla konuşurken anlatmakta zorlanıyorum. Yani diyorlar ki, ya, ya, şey anlamak anlamaya çalışıyorum. Hani ya, kaçak ek olabilir. Yani sanayi tesisi nasıl yani oluyor? Başında bir yerde, <gülüyor> hani, evet. kaçak böyle bir şey olmaz ama yani, başında bir yerde olabilir kaçak. Ev. Hani, şehirde olmaz ama ama hani, sizin şehrin içinde. Kaçak sanayi tesisi olmasını anlamıyoruz Tabii, evet evet. evet, evet. Yani böyle bir şey var ve ne yazık ki bu sebebi bu 250'e yakın bunun gibi tesisi az getirmiştir. Biz olarak evet. Hı -hı. E, plan notlarında değişiklik yaparak af Bu arada çok az zamanımız kaldı Caner ve Bir iki ha, dakikamız ha, var. Böyle toparlayarak şey yapabilirsiniz. Hemen o zaman toparlayarak kaldım. Hı -hı. Ben tabii çok... Yok yo, hayır. Devam edin. E, hemen şöyle diyelim. yani getirdi biz onu e, dava açtık. Dava sonucunda biz kazandık. Kazandığımız rağmen bu sanayi tesisi burada olmaya devam etti. ve Şimdi tekrar bir plan değişikliği yaptı. Bu plan değişikliğiyle Büyükşehir Belediyesi bu sefer plan notumda olan değişikliği bir şey getirdi. Gerçek plan çizimlere getirdi Testlere testleri görünümlü ova içinde, dere kenarlarında ya da yol kenarlarında böyle bir e, bozuk alanlar oluşturdu. Bu tamamen plan, plan aykırı ve şey plan. Biz de buna dava açmaya çalışıyor. Şey Planciler Odası'yla Bursa Borosu'yla, Ziraat Mühendisliği Odası'yla bunu e, anlatayım dedim. Yani bu kirlili yaratanlar aslında ee, doğrudan doğruya bu temizlemek ve yükümlü olan kişilerdir. Evet, ee, evet. Ve bununla ilgili hiç e, önemli gerekli çaburlığı göstermiyorlar, fark etmiyorlar. Bunun içinde de Çevre Şehircilik Bakanlığı da vardır. Çevre Şehircilik Bakanlığı çünkü çet e, süreçlerini yönetir. çet süreçlerinde fabrikalar der ki işte ben bütün şuna şuna şunu uyacağım, pilleri bile ayrı toplayacağım. Ama gelin görün ki şimdi bu e, kirliliğin asıl nedeni olan fabrikalardır hiçbirini denetleniyor. Yani, evet. yani gazete de gibi çek. Raporlarını atıyor ama hiçbirini denetleniyor. E bunun için evet. diğer bakanlıklar da var ama bunların ilçesi özellikle çok net ortadadır. Evet, Bir de diyorsunuz. şunu ekleyelim hızlıca. Ee, şimdi kirletici unsurları yasaklayıcı hiçbir şey yapmıyor. Hatta af niteliğinde şeyler de yapıyor. Lütfen. Evet, düzenlemeler de yapıyor. Ama bu arada kirletici unsurlardan dolayı suyu arıtmanın bedeli arttı diye bursalara e, habire yani, evet, evet. E, zam geliyor. İşte atık su, su bedeli diye maliyet unsurlarını artırıyor. E, sonuçta yine bundan ekonomik olarak da hem e, vatandaş etkileniyor, hem Hı -hı. ekonomik olarak hem de e, su kalitesi açısından vatandaş etkilenmiş oluyor. Evet, şirketlerin Sonuçta tek istediğini biz temizliyoruz şey. evet. yani. Evet. Aynen evet. öyle. Çok teşekkürler Cener Bey katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Program maalesef tamam. sonuna geldi. Konuşulacak çok şey var ama evet, evet teşekkür, teşekkür ediyoruz. O, bu kadar evet, sağ, olun. <gülüyor> evet, sağ olun. Evet, bu haftalık bu kadar diyelim. Hoşçakalın. Herkese selamlar. İyi günler. Hoşçakalın.